Yeni bir kitaba başlama heyecanı. Yeni kitabımızın adı Damızlık Kızın Öyküsü. Orijinal adı The Handmaid's Tale. Kanadalı yazar Margaret Atwood'un 1985'te yayınladığı kitap. Bir feminist distopya. Çok ünlü bir kitap. Bayağı da ses getirmiş yayınlandığı yıllarda. Ben de merak ediyorum. Şimdiye kadar hep distofyalar erkek kahraman örgüsünde geçiyordu. Acaba nasıl bir kitap diye.、E, filmi de çekiliyor. Sonrasında dizisi var. Ödüllü bir dizisi var.、E, belki kitabı okuduktan ya da dinledikten sonra siz de diziyi izlersiniz. 384 sayfalık bir kitap. İlk bölümüyle başlıyoruz. Birinci bölüm gece. Bir zamanlar spor salonu olan yerde uyurduk. Eskiden orada oynanmış oyunlar için boyanmış çizgi ve dairelerin hala üzerinde olduğu cilalı park eden de zemin. Basketbol potaları hala yerli yerindeydi ama fileleri yoktu artık. Salonu seyirciler için ayrılmış bir balkon çevriliyordu. Ve bana öyle geliyordu ki bir ardıll görüntü gibi hayal meyal olsa da burnuma keskin bir ter kokusu da geliyordu. Önceleri resimlerden bildiğim keçe etekli, sonraları mini etekli, daha sonra pantolonlu. En sonda da tek küpeli ve yeşil meçli, dimdik saçlı izleyici kızlardan gelen tatlı sakız ve parfüm kokularıyla karışmış bir koku. Balolar da yapıldırdı orda. Duyulmayan bir ses, Palimpsesti gibi bıçam bıçam üstüne. Aşağıda açıklama var. Palimpsesti, üzerinde yazı silinerek başka yazı yazılabilen parşömenin adıymış. Alttan alta gelen davul sesleri, kimsesiz bir inilti, ince kağıttan çiçek şeri şeritleri. kartondan şeytan figürleri, dans edenlerin üstüne dönen bir disco topu, üstlerinde ışıktan bir kar serpiştirip dönen. Eskiden kalma bir cinsellik vardı salonda ve yalnızlık ve ismi cismi olmayan bir şeye ait bir beklenti. O arzuyu her an olabilecekse de hemen oracıkta, sırtın en dar yerinde, otoparkta ya da sesi kısılmış televizyonun görüntülerinin inip kalkan bedenlerin üzerinde sadece yanıp söndüğü televizyon odasında ya da dışarıda, Orada ve o zaman üstümüzde gezinen ellerden farklı ve birazdan olu verecek o şey için duyduğumuz arzuyu hatırlıyorum. Geleceğe özlem duyardık. Nasıl öğrendik bunu, bu doymazlık yeteneğini? Havadaydı. Konuşmamızı olanaksız kılan aralıklarla yan yana dizilmiş ordu işi portatif yataklarda uyumaya çalışırken de havadaydı. Ardı bir düşünce gibi. Çocukların kine benzer planel çarşaflarımız vardı. Üzerinde hala US yazan eski ordu işi battaniyelerimiz. Giyisilerimizi düzgün bir biçimde katlayıp yataklarımızın ayak uçlarında duran taburelere koyardık. Lambalar söndürülmez kısılırdı. Sara teyze ve Elizabeth teyze devriye gezerlerdi. Deri kemerlerinde askılarından sarkan elektrikli değnekleri vardı. Yine de silahları yoktu. Onlara bile silah verecek kadar güvenmezlerdi. Silahlar özellikle meleklerin arasından seçilen muhafızlar içindi. Muhafızların çağrılmadıkça binanın içine girmesine bizim de dışarı çıkmamıza izin verilmezdi. Günde iki kez ikişer ikişer, şimdi dikenli tel örgüleriyle çevrilmiş futbol sahasının etrafında yaptığımız gezintilerimiz hariç. Melekler bu çitin dışında sırtları bize dönük dururlardı. Bizim için birer korku nesnesiydiler. Ama bunun dışında da bir şeyydiler. Ah, bir baksalardı, bir konuşabilseydik onlarla, bir şeyler değiş, çokuş edilebilirdi diye düşünüyorduk. Bir anlaşma, bir alışveriş. Hala bedenlerimiz vardı elimizde. Bizim fantazimiz buydu. Neredeyse sessiz fısıldaşmayı öğrendik. Yarı karanlıkta kollarımızı uzatabiliyor, teyzeler bakmazken boşluğa ışık birbirimizin ellerine dokunabiliyorduk. Dudak okumayı da öğrendik. Başlarımız yastığa yapışık, yan yana dönmüş, birbirimizin dudaklarını gözetleyerek. Bu biçimde isimlerimizi iletiyorduk yataktan yatağa. Alma, Canin, Dolores, Moira, Cun. İkinci Bölüm Alışveriş Bir Sandalye, Bir Masa, Bir Lamba Beyaz tavanda çelenk biçiminde rölyef süslemelerin ortasında tek gözü çıkarılmış bir yüzdeki deliğe andıran sıvalı boş bir alan. Orada bir avize sallanıyor olmalıydı bir zamanlar. İp asılabilecek her şeyi ortadan kaldırmışlar. Bir pencere, iki beyaz perde. Pencerenin altında küçük bir yastığın bulunduğu bir pencere peykesi. Pencere yarı açıldığında, daha fazla açılmaz zaten, rüzgar içeri girip perdeleri kımıldatabilir. Evet. Sandalyede ya da pencere peykesinde ellerimi kavuşturarak oturup bunu seyredebilirim. Güneş ışığı da girer pencereden içeri. Dar şeritli, iyice cilalanmış parkelerle kaplı zemine yansır. Cila'nın kokusunu duyabilirim. Yerde bir kilim, oval parçalardan dokunmuş. Bunu severler işte, halk sanatı, Arkaik, kadınların boş vakitlerinde başka bir işe yaramayan şeyler yaptıkları. Geleneksel değerlere bir dönüş. İsraf etmek ki isteme. Ben harcanmıyorum, neden isteyeyim ki? Sandalyenin arkasında duvarda bir resim, çerçeveli ama camsız. Bir çiçek baskısı, mavi irisler, sulu boya. Çiçeğe hala izin veriliyor. Her birimiz aynı resme, aynı sandalyeye, aynı beyaz perdeleri mi sahibiz acaba? Hükümet malı. Farz edin ki ordudasınız derdi Lidya teyze. Bir yatak, tek kişilik, minderi orta sertlikte, yünlü beyaz bir örtüyle kaplı. Yatakta uyumaktan başka hiçbir şey yapılmaz, ya da uyumamaktan. Fazla düşünmemeye çaba gösteriyorum. Başka şeyler gibi düşünce de karnaya bağlanmalı şimdi. Düşünmeye katlanılmayacak birçok şey var. Düşünmek şansını zorlayabilir insanım. Oysa benim amacım dayanmak. Mavi irislerin sulu boya resmin neden camsız olduğunu, pencerelerin neden sadece yarı açıldığını, camın neden kırılmaz olduğunu biliyorum. Onların korktuğu kaçmamız değil. Fazla uzağa gidemeyiz zaten. Onların korktuğu şu diğer kaçışlar. Kendi içinde kesici bir şeyle açabileceğin. İşte böyle. Bu ayrıntıların dışında burası bir koleji misafir odası olabilirdi. Daha az seçkin ziyaretçiler için ya da eski zamanlara ait bir pansiyon odası. Kısıtlı olanaklara sahip kadınlar için. Biz buyuz işte. Olanaklar kısıtlı. Hala olanakları bulunanlarımız için tabii. Gene de bir sandalye, gün ışığı, çiçekler. Bunlara burun kıvırmak olmaz. Canlıyım ben, yaşıyorum, nefes alıyorum. Elimi açarak güneş ışıklarına doğru uzatıyorum. bulunduğum yer bir hapishane değil, aksine bir ayrıcalık. Ya ya dalı lafları seven Lydia teyzenin dediği gibi, zamanı ölçen çan çalıyor. Eskiden manastırda olduğu gibi zaman burada da çanlarla ölçülmekte. Yine de manastırdaki gibi çok az ayna var burada da. Sandalyemden kalkıyorum. Topukları dans etmek için değil de omurgayı korumak için düz olan kırmızı ayakkabılar içindeki ayaklarımın gün ışığını uzatıyorum. Kırmızı eldivenler yatağın üzerinde. Onları alıyorum, parmaklarıma tek tek geçirerek giyiyorum. Her şey yüzümün yanlarında kanatlar hariç. Kırmızı bir bizi belirleyen kanın renginde. Her şey yüzümün yanındaki kanatlar hariç kırmızı, bizi belirleyen kanın renginde. Elbise ayak bileklerine kadar uzanıyor, bol. Göğüsteri çevreleyen geniş bir bağla toplanıyor. Kollar da bol. Beyaz kanatlar da emir gereği görmemizi engellemek için ve görülmemizi de tabii. Kırmızı oldum olası yakışmamıştır bana. Benim rengim değildir. Alışveriş sepetini alıp koluma asıyorum. Odanın kapısı, benim odam değil, benim demeyi reddediyorum, kilitli değil. Gerçekte doğru düzgün kapanmıyor bile. Ortasında kirli pembe bir yolluk bulunan cilalı koridora çıkıyorum. Ormandaki bir patika bir saltanat halısı gibi yolu gösteriyor bana. Halı bir dönemeçten sonra ön merdivenden aşağıya iniyor, ben de onu takip ediyorum. Bir elin bir zamanlar ağaç olan başka bir asırda yapılmış ve sıcak bir parlaklık alıncaya kadar cilalanmış merdiven trabzanlarında. Geç Victoria tarzı bir ev. Büyük ve zengin bir aile için yapılmış. Holde zamanı bölüp dağıtan bir büyük baba saati var. Sonra ön tarafa açılan bir kapı. Ten rengi tonlarında imalarla dolu anaç salona. İçinde hiçbir zaman oturmadığım, sadece ayakta durdum ya da diz çöktüğüm oturma odasına. Hol'ün sonunda ön kapının üstünde renkli camdan bir pencere var. Çiçekler kırmızı ve mavi. Geriye hol'ün duvarındaki ayna kalıyor. Merdivenlerden inerken yüzümün iki yanındaki beyaz kanatların görüşümü aynaya doğru yönlendirecekleri biçimde başımı çeviriyorum. Yuvarlak dış bükey balık gözlü bir cam aynayı oradan yansıyan kendimi görüyorum. Çarpıtılmış bir gölge, bir şeyin parodisi. Tehlikeye benzer bir anlık gaflete doğru giden kırmızı pelerinli bir masal kişisi gibi. Bir rahibe kana bulanmış. Merdivenlerin sonunda bükülmüş bir eylül tohumunun açılan yaprakları gibi şekillenmiş çengellere doğru yumuşakça kıvrılan uzun yuvarlak kolları olan bir şapka ve şemsiye askısı var. İçinde birkaç şemsiye. Komutan'a siyah, komutanın karısına mavi ve bana da kırmızı tahsis edilmiş. Kırmızı şemsiyeyi olduğu yerde bırakıyorum. Günün güneşli olduğunu penceramdan görmüştüm. Komutanın karısının oturma odasında olup olmadığını merak ediyorum. Her zaman oturmaz orada. Kimi zaman ileri geri volta attığını duyabiliyorum. Bir ağır sonra da hafif bir ayak sesi. Bastonun kirli gül rengi halının üstünde yumuşak tıpırtısı. Oturma odasının kapısını ve yemek odasına giden kapıyı geçerek yürüyor. Holün sonundaki kapıyı açıp mutfağa giriyorum. Burası artık mobilya cilası kokmuyor. Üstü beyaz emaye ile kaplı mutfak masasının yanında Rita oturuyor. Üzerinde her zamanki Marta elbisesi var. Donuk yeşil, önceki zamanda bir cerrah giysisi gibi. Bu elbise, biçim, uzunluk, örtünme amacında benimkinle pek benziyor ama bir önlüğü var. Beyaz kanatları ve peçesi de yok. Peçeyi dışarı çıktığında takar. Ama kimse bir Marta'nın yüzünü görme, görülmesine pek aldırmaz zaten. Elbisenin yenleri, kollarının kahverengiliğine açığa vuracak şekilde dirseklerine kadar sıyrılmış. Rita somunları son kez yoğurup biçim vermek için masaya doğru atıp ekmek yapmakla meşgul. Rita beni görüyor ve başını sallıyor. Bunu selam vermek için mi yoksa varlığımı algıladığını göstermek için mi yaptığını söylemek güç. Onunla ellerini önleye silip mutfak çekmecesinden karnedefterini aramaya koyuluyor. Çatık kaşlarıyla üç tane karnel koparıp bana uzatıyor. Gülümsese yüzü sevecen görünebilir. Gene de kaş çatısı kişisel değil. Onaylamadığı kırmızı elbise ve onun temsil ettiği bir şey. Bulaşıcı olabileceğini düşünüyor, bir hastalık ya da kötü bir talih gibi. Kimi zaman kapalı kapalar önünde durup kulak kabartıyorum. Önceki zamanda asla yapmayacağım bir şey bu. Fazla uzun süreli dinlemiyorum çünkü bunu yaparken yakalanmak istemiyorum. Yine de bir seferinde Rita'nın Koray'la kendini bu derece alçaltmayacağını söylediğini duydum. Rita'nın Koraya kendini bu derecede alçaltmayacağını söylediğini duydum. Kimse senden bunu istemiyor dedi Koray. Her neyse, hadi isteyecekleri tuttu diyelim. Elinden ne gelir ki? Kolonilere giderim dedi Rita. Seçme şansları var. Gayri, gayri kadınların yanına. Açlıktan ölmenin ve tanrı bilir seni başka nelerin beklediği o yere mi dedi Kor'a. Saçmalama. Bezelye ayıklıyorlardı. Kapalı kapının ardında bile sert bezelye tanelerinin tencereye düşerken çıkardıkları hafif tıkırtıyı duyabiliyordum. Rita'nın karşı çıkma ve onaylama işareti olarak homurdandığını ya da it çektiğini duydum. Her neyse hepimiz için yapıyorlar bunu ya da öyle söylüyorlar dedi Kora. Tüplerim bağlanmamış olsaydı ben de onlardan olabilirdim. On yaş daha genç olsaydım söz gelimi. O kadar kötü değil. Hem ağır işte denmez buna. Rita benim yerime onun olması daha iyi derken kapıyı açtım. Yüzleri arkanızdan konuşan ve konuştuklarının duyulduğunu düşünen kadınların yüzleri gibiydi. Şaşkın ama sanki böyle konuşmak haklarıymış gibi biraz da küstah. O gün Korabana genelde olduğundan daha sevimli, Rita ise daha aksi davranmıştı. Bugün Rita'nın asık yüzü ve gergin dudaklarına rağmen burada mutfakta kalmayı istiyorum. Evin bir başka yerinden, elinde limon yağı şişesi ve toz bezziyle içeri girdik Kor'a. Rita da kahve yapardı. Komutanların evlerinde gerçek kahve bulunuyor hala. Rita'nın mutfak masasında sohbet ederdik. Masanın benim olmaması gibi bu masada Rita'nın değildi artık. ağrılardan ve sızılardan, hastalıklardan, yani ayaklarımızın, sırtlarımızın, bedenlerimizin haylas çocuklar gibi başına gelebilecek bütün o değişik sıkıntılardan devam vurarak. Evet, evet derdik. Aynen öyle. Birbirimizin sözlerini, bunların hepsini biliyoruz anlamında noktalamak için başımızı sallardık. Birbirimize ilaç önerir, fiziksel ıstıraplarımızı sayıp dökerken birbirimize üstün gelmeye çabalardık. Şikayet ederdik ki barca. Seslerimiz yumuşak ve alçak perdeden, yağmur oluklarındaki güvercinlerinki kadar kederli çıkardı. Ne demek istediğini anlıyorum derdik. Ya da zaman zaman daha yaşlı insanlardan hala duyduğumuz o kadim lafı ederdik. Sesin sanki uzaklardan gelen bir yolcuymuş gibi, sanki ses uzaktan gelen bir yolcuymuş gibi, ki aslında öyle olurdu, öyledir de. Eskiden bu tür konuşmalara nasıl da dudak bükerdim, şimdi ise özlüyorum, en azından konuşmaydı, bir tür alışveriş. Ya da dedikodu yapardık. Martalar hep bir şeyler bilirler. Aralarında konuşup gayri resmi haberleri evden eve yayarlar. Benim gibi kapı dinliyorlar şüphesiz. Bakışlarını başka yere çevirdiklerini bile olup biteni görebiliyor onlar. Kim zaman onlara kulak misafiri olur, özel konuşmalarından cümleler yakalardım. Ölü doğmuş. Ya da onu tığılat, şişlemiş, tam karnından. Kıskançlıktandır. Onu yiyip bitiriyordu zaten. Ya da boşa umut verircesine. Kızın kullandığı şey tuvalet temizlecisiymiş. Nasıl da cezbetmiş insan tadından anlamaz mı yahu? Demek ki baya sarhoşmuş. Kızın yaptığını çakmamışlar yine de. Ya da Rita'nın yemek yapmasına yardım ederdim. Ete çok benzeyen o yumuşak direngen sıcaklığa ellerimi batırarak. Bir şeye dokunmaya açım. Kumaş ya da ağaç dışında bir şeye. Dokunma edimini gerçekleştirmeye açım. Ama sorabilsem, görgü kurallarını bu derece ihlal edebilsem bile Rita buna izin vermez. Çok korkar. Martaların bizimle fraternize etmeleri düşünülemez. Fraternize etmek, bir erkek kardeş gibi davranmak demektir. Luke anlatmıştı bunu bana. Bir kız kardeş gibi davranmak anlamını taşıyan uygun bir karşılığı bulunmadığını söylemişti. Soruize etmek olmalıydı, demişti Latinceden. Bu tür ayrıntıları bilmek Luke'un hoşuna giderdi. Sözcüklerin kökenlerini, garip kullanımlarını... Ukalaşın diyerek kızdırırdım onu eskiden. Rita'nın elinden karneleri alıyorum. Üstlerinde resimler var. Değiş tokuş edilebilecekleri şeylerin resimleri. On iki yumurta, bir parça peynir, et olduğu varsayılan kahverengi bir şey. Elbiseyenimin içinde geçiş belgemi bulundurdun fermarlı cebeye yerleştiriyorum. Onlara taze yumurta vermelerini söyliyorum Rita. Geçen seferki gibi olmasın. Ve bir pilic. Öyle söyle onlara kart tavuk vermesinler. Kimin için olduğunu söyle. Böylece dalavere yapamazlar. Tamam diyorum. Gülümsemiyorum. Neden dostluğa ayartayım ki onu? 25. sayfa 3. bölümde bırakıyoruz.